E, Tabi imam bir ücret karşılığında veya müezzin Hı -hı. ücret karşılığında belli vakitlerde camiye gitmekle görevlendirilmiştir. Evet. E, gitmediği takdirde izin durumları hariç, mazeret durumları hariç e, gitmediği takdirde o ücreti o vakte tekabül eden ücreti alma <gülüyor> hakkına sahip değildir. Yani görevden kaçmıştır. O vaktin karşılığında olan ücreti alması kesinlikle caiz değildir. Kendisine helal değildir. Ama diyelim ki o gün hastaneye gitmiş, doktora gitmiş, tedavi için kendisi veya hanımını çocuğunu götürmüş. E bu bir mazerettir. Kanunen de, hukuken de, dinen de geçerli bir mazerettir. Veya izinlidir. Senede işte belli bir süre izin alma hakkı vardır. Bu başta sözleşme ile belirlenmiştir. Kanunen de belirlenmiştir. Bu haller dışında keyfi olarak camiye gitmezse bir vakitte tabii ki o vakte tekabül eden ücreti alması kesinlikle helal değildir. Evet burayı evet. aslında dikkat evet. etmemiz gerekiyor. Cemaatten bir şey. biri imam gelmediği için kalkıp onun yerine eğer biliyorsa Hı -hı. kıldırmayı, e tabii ki kıldırması gerekir. O kişi bundan sorumlu değil elbette. Yani imam gelmediği için kalkıp orada namaz kılarsa, kıldırırsa, e bu bir hayırlı iş yapmış olur. Allah kendisinden razı olsun deriz. Aslında şöyle bir durum var değil mi hocam? Yani sadece imam veya müezzinleri baz alarak değil de, bütün, bütün memurlu veya tabi, işçileri işte. mazeretsiz bir şekilde keyfi olarak gitmez, gitmezlerse ya da görevlerini evet. savsaklarlarsa, o ana tekabül eden ücret onlar için helal, helal olmaz. Zeyindir. Buna da dikkat edelim inşallah.